ayetleri arka arkaya koyduğumdan, birbirini tefsir eder hepsi. Mesela Vel fecri'de Cenab-ı Hak imtihan olarak mal veririz buyuruyor. Kulda sevinir diyor, Allah beni önemsedi der diyor. Yine malı azaltırız diyor, o da bir imtihan olarak diyor. O zaman da bize önemsemedi der, Rabbim bize önemsemedi der. O zaman da üzülür diyor. Orada malın artması nerede kullanır Bir vası haline mi gelecek, gaye haline mi gelecek? Çünkü Cenab-ı Hak malın bir vasıta haline gelmesi, canlarıyla, mallarıyla cenneti satın aldılar buyuruluyor. Azaldığı zamanda belki bu mal beni varken bu mal belki beni yanlış yollara götürecekti, basiretimi kapatacaktı. Bu halim hakkında en hayırdır. Yani her şey bir hikmetle bakabilmek. Ve hikmetin başı da Allah korkusu oluyor. Gerçek ilim bu olmuş oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek, yine Cenab-ı Hak Zümer suresinde hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruluyor. Zannediyorlar ki bazı şeyler ayetin başını kesiyorlar, bir takım zahiri ilimleri bilenler zahiri ilimle bilmeyen bir olur mu? Değil halbuki. Zahiri ilim dedi, bütün ilimler Allah'ın kainatı koyduğu kaideler. Tıp ilmi Cenab-ı insan vücuduna koyduğu kaidelerin tespiti, botanik toprağa koyduğu kaidelerin tespiti, astrofizik semaya koyduğu kaidelerin tespiti, Embriyoloji, hücreye koyduğu kaydelerin tespiti, müsebbibi bulabilmek, bütün ilimlerin sahibini bulabilmek, iş bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Orada bu bütün ilimlerin sahibine ulaşabilmek ve bu şekilde kalpte bir hikmet tecelli etmesi kimler biliyor ayet kelimeye baktığımız zaman yukarısına saciden kaimen buyuruluyor. Bir gecede Cenabak'ta bir beraberlik, bir secde hali, bir istiğfar hali, bir dua hali, bir taat hali Cenabak istiyor. Demek ki burada kalpte bir takım tecelliler olacak. Bir hikmetten kırıntılar gelecek kalbe. Kalp bir pusula haline gelecek. Hayra şerre. İkincisi ahiret endişesi içinde bulunanlar. Daima bir ahiret endişesi. Her halimizi bir ilahi murakabe altında olduğumuz, ilahi bir kamera altında olduğumuzun farkında olabilmek. Aman yarabbi diyebilmek her an. Üçüncüsü de Allah'ın rahmetini dileyenler. Bir dua halinde yaşayanlar. Bunları cenab bilenler büyürüyor. Ve bu bilme neticesinde de kalp bir pusulu hale geliyor. Bir rıza hali, bir teslimiyet hali ve her şey bir olan bütün hadiseleri bu kağıtları bir hikmetle bakabilme. Tabi en büyük hikmet de tevhid inancının, tevhidin muhtevasının içine girme. La ilahe, maddi ilahlar olduğu gibi bu manevi ilahları da kalpten atabilme. Bir nefi ile başlıyor kelimeyi tevhid. Ey peygamber, heva hevesini ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani mal ilah haline geliyor, şöhret ilah haline geliyor, kadın ilah haline geliyor, birçok şeyler ilah haline geliyor. Yani bunlar Cenab-ı Hak bir malzeme olarak ihsan etti. Bu malzemeleri yerinde kullanırsak Cenab-ı yaklaşabilmek, cennete layık hale gelebilmek. Günahlardan sıyrılabilmek. Çünkü günahlar cennete girme yasağı olmuş oluyor. Arttıkça kalpte bir kasvet basıyor ve günahlar artmaya başlıyor. En mühim la ilahe. Bu ilahları kalpten çıkarabilir Yani Allah'ın nimetlerini vasıta olarak kullanabilmek. İllallah kalbinde cenab dolabilmesi. Yani ihsan duygusu. Cibril hadisi. Onunca fette kullah ve kullah. Siz Allah'tan itika edin ki takva sahibi olun ki yani kitap ve sünneti bütün hayatınızın her safhasını yansıtın ki Allah size öğretsin bunu. Allah öğretiyor. Demek ki muallim hakiki cenab-ı Hak. Biz cenab-ı Hak'ın öğretmesini muhtaçız. İşte Mevlana Hazretleri o Selçuk Üniversitesi'nin dersi almıyken, bütün genel dersen hepsini ustadıyken o anı hamdım diyor. Ve katil bu hikmet tecelliler, ilhamlar başladığı zaman o zaman piştim diyor hikmet tecellilere, kainattaki bin bir türlü kudret akışları, ilahi azamet tecellileri karşısında yandım diyor. Tabi peygamberlerde çok büyük daha tecelli. Musa aleyhisselam, 40 gün oruç tutturuluyor. Rivayette savm-ı visal, oruç tutuyor. Nefis iyice aşağı iniyor, bir mükâleme oluyor Cenab-ı Hak'ta. Öyle bir lezzet meydana geliyor ki, ''Ya Rabbi de illa diyor, seni göreceğim.'' diyor. Cenab-ı Lenterani buyuruyor. ''Göremezsin.'' diyor. En bir sızıntı, bir hikmet, bir nur tecelli ediyor. Daha infirak edin, Musa aleyhisselam düşüyor, bayılıyor. Hatta bir rivayette öyle bir nur tecelli ise ki, Musa aleyhisselam üç gün kadar yüzüne bir örtüyor. Gören çünkü Musa aleyhisselamı kendinden geçiyor tabi bu hikmet işte Mevlana'da o en ufak ki Musa Selam ki ne kadar Mevlana ne kadar biz o nispetinde yapamayız. Mevlana Hazretleri yandım buyuruyor. Bellasıl bu da işte takvalı ve ittikalı oluyor ve Cenab-ı Hakk'ın Fethukullah ve Yuhallimukullah Cenab-ı Hakk'ın öğretmesiyle oluyor. En büyük şükür burada Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Demek ki Müslüman olarak geçebilmek en büyük şükür ve imanın muhafaza etmenin gayret içinde bulunabilmek Çünkü iman an geliyor elde ıslak bir sabun gibi oluyor sabah mümin akşam kafir bu Efendim akşam kafir sabah mümin buyuruluyor. en zor imanın muhafaza etme gerçi nasıl yaşarsın o şekilde ölürsünüz, o şeyde haşr olursunuz ve bunun da dışında bir an kafleti düşmek Allah korusun imanı kaydırarı veriyor onun için yakın gelene kadar Cenab-ı Hak bizden kulluk istiyor. Ciddi bir kulluk istiyor. Yani bir mayın tarlasında dolaşır gibi her halimize her davranışına dikkat edebilmek. Şükür mühim. Bütün azalarımızın şükrü var. Cenab-ı Hak sana göz verdi, öbürüne göz vermedi. Öbürü ama oldu. Demek ki bir gözün şükrü var. Gözü, gözü nerede kullanacaksın? Göz neleri seyredecek? Kulak neleri duyacak? Ağızdan ne çıkacak? Ağzın şükrü. ağız bir rahmet dilimi olacak. Allah korun bir yılan dilimi olacak. Velhasıl bu şükür çok mühim. Yani her ağzamızın bir şükrü. İnsan olarak dünyaya gelin bir şükrü. Bir yılan olarak da gelebilirdik. Müslüman olarak gelmenin şükrü bu da ölçüye gelmez. Meçhul bir yerde bir eden bir domuz çiftliğinin yanında bulunabilirdik. Orada da insanlar var. Onları güdenler var, çobanlığını yapanlar var. Şükrün ehemmeti ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Sebe suresinde şükreden kullarım azdır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve Efendimiz hep şükür halindeydi. Ayşe validemiz bu kadar kendini yıpratma yarısı Allah senin geldi geliş bütün günahlarını affetti dediği zaman ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım buyuruyor. Namaz kılıyorsak şükretmemiz lazım. Daha ötede bir namaz kılmamışız Cenab-ı Hakk'a iltica etmemiz lazım. Cenab-ı Rahman Cellemel Kur'an Allah Rahman Kur'an'ı öğretti. Eğer Kur'an'ı biliyorsak çok şükretmemiz lazım. Daha ötesine kendimizi tahsile devam ettirmemiz lazım. Bilmeyenlere tahsil ettirmemiz lazım. Kur'an'ı infak etmemiz lazım. Yani velhasıl Allah'ın her nimetinin bir bedeli var. Bu bedel ödendiği zaman da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla inşallah, Cenab-ı Hak büyük bir ikramhane olarak cennete, cennete davet ediyor. Salih kullarıma katıl ve cennete mi gir buyuruyor.